Merhabalar ben Kerem Doğan Ben Didem Gürzat Kamus'la güreş başladı Açık Radyo 94.9'dayız ...yeni kelimelerimiz var... Evet, şimdi ...nelermiş onlar... E, ...onlara gelmeden sevgili dinleyicilerimiz... E, ...her hafta dinleyemeyenler için... E, ...ne yapıyoruz bu yeni yayın döneminde... ...kısaca bir onu söyleyelim... E, ...dışarıya çıktık... E, ...önce ovaya, kıra, yaylaya... E, ...açıldık... ...çayıra, çimene... ...ve e, bu sözcükleri aslında bir arada... ...bir iki programda inceliyoruz... ...sonra bunların bize çağrıştırdığı... ...başka sözcüklere gittik... ...yeşile, kelebeğe falan... Oradan yavaş yavaş ormana girdik, yeşilden, hmm. e, ağaçla ormanla bayağı uzun bir zaman hem hal Ormanda kurdu gördük, e, çamı gördük. Evet. E, şimdi artık iyice bu sıcak artık yaz günleri bir, bir suya girelim. Suya girelim. Hatta suya daha girmiyoruz Girmeyelim, hala kıyı kıyılarında durabam. Kıyı, evet. <gülüyor> bugünkü programımızda e, sahil, kıyı, kumsal, plaj, beach beach ya. Yeah. Ya, yeah, sözlüklerini <gülüyor> inceleyeceğiz. Programa başlamadan e, Ama bugünkü ne kadar çok sirayet etmiştim değil mi? Beach yani artık bayağı bayağı kullanılıyor yani işte belli bir kesim tarafından. Marka var, evet. Ha, marka da var. E, evet. bir de evet. Yani gene de belli bir kesime tabii. Evet, Dinleyicimiz dedim sözünü kestin. Evet olsun baştan alıyorum. Bugünkü programımızın destekçisi Füsun Köksal'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar var olsunlar efendim. Her zamanki gibi bizimle irtibat kurabileceğiniz programımızla aynı adla gmail adresimiz var. Es zamanlı olarak görsel ve bazı bilgileri paylaştığımız gene kamusla güreş adlı twitter adresimiz var. Instagramımız var. Aynı zamanda bütün geçmiş programlarımızı Açık Radyo'nun podcastlerinden ulaşabilirsiniz. Ne güzel. Evet. Neydi kelimeler? kıyı, kumsal, sahil, plaj, plaj, beach. Evet. Açalım biraz neler aklımıza geliyor? Efendim şimdi eskiden beach mi vardı Keremcim? <gülüyor> eskiden beach yoktu Yok. ama şu an var. Var evet. Eskiden... Beach deyince hep böyle yaz haberler aklıma geliyor böyle yazın işte atıyorum Bodrum'da bilmem ne beach'te. Falanca i̇şte falanca kişi 500 liraya lahmacun yedi falan gibi, <gülüyor> gibi. biraz böyle hayat pahalılığıyla elintili. Sellüitleriyle yakalandı. Evet. falan <gülüyor> evet Ama eskiden plaj vardı zaten beach İngilizce plaj anlamına gelen bir sözcük. Aha. Onların dilinde bizdeki bir takım çağrışımları yaratmıyor herhalde. Evet. Bir de sanırım ben böyle sınıflar arası farktan dolayı da biraz üst üstünlük diyelim tırnak içerisinde böyle, böyle belli yerlere hani e, lokasyonlara rağbet gösteriyorlar evet. oradan haberler alıyoruz sürekli İşte Bodrum'da bilmem nerede falan işte yani. evet. doğru hani üst sınıf mı demeli ona o da tartışmalı bir şey ama en azından paralı diyelim paralı yani diyelim, evet. paralı bir de e, bir özel bölge tanımı var sanki bir işte yani halka kapalı e, girilmesi hayli güç yani her evet. açıdan güç bir yani, kere bayağı bir para ödeniyor kirilirken hı hı. sanırım. Sen hiç bir içe gittin mi Kerem? Gittik tabii canım şimdi hayatımıza girmiş artık, silamit etmiş. Ha, İçlerde ben... şöyle galiba yani belediyeler <gülüyor> işgaliye ücreti alıyor bildiğim kadarıyla. Evet, Böyle her orası, türlü. Evet. Şeyden. İşletmeler kapatıyorlar halka. Sadece hani müşteriler yaralanabiliyor Evet. Böyle bir durum. Bayağı ballı girişler bir var. Birçok tatil bölgelerinde artık neredeyse halk bileji kalmadı. Evet bazılarında yani, evet. gerçekten öyle. Ben e, şeyde bile adada bile yaşamıştım. Yani yıllar evvel dediğim beş yıl olsun. E, aslında orada her yer halka ait. Sadece şezlongları atmış e, arkadaş. Yani şezlongların yanındaki boşluğa e, havlunu sermek istediğin zaman bile orada bir bıçkın. Ne oluyor falan. Kardeş geliyor falan. <gülüyor> orada bir orada da bir kavga etmişliğim var yani. Var mı? <gülüyor> evet yani <gülüyor> Ne dedim peki? Ee, o, halkın onlara, plajını, halkın kumutu. Yani kumtuğunu. yo kuralları anımsattım ona. Hani hı hı. istiyorsan şikayet et, kim aklı çıkacak falan gibi bir dayılandım. Ama bir süre sonra da gene de pılımı pırtımı toplayıp yani arkadaşımla birlikte ayrıldım. Çünkü huzursuz oldum yani. E, tabii yani. Gibi. Huzur deyince aklıma da hani böyle kelimeler de geldi. Yani bir yandan kumsal, işte sahil vesaire deyince huzur, sakinlik, dinlenme e, değil mi, tatil... Evet ve tam karşısına da gürültü, patırtı, kaos. yüksek sesle verilen yani müzik. Sahil yolu İstanbul'un meşhur. Ee, <gülüyor> evet yani işte hafta sonları kaos, iki tür sahil keş var aslında keş. doğru bir çek çekirdek çitlenen ve herkesin büyük kalabalıkla oturduğu. Bir kaç kez bunu dile getirdim ama işte mesela atıyorum işte bu Anadolu yakasındaki sahil yolunda insanlar haklı olarak. ...sahifi alanları, ormanlık alanlar ...azaldığı için... E, ...piknik yapıyorlar... E, ...çimenlik bölgelerde, sahil yolunda... E, ...piknikle beraber işte... ...çeşitli yiyecekler geliyor, işte mangal yakılıyor... ...ama mangal kokusu... ...her tarafa sirayet ediyor... ...hatta yani, yani. baya sahil yolunun üstündeki mahallelerde hissediliyor öyle Böyle bir durum var. Yani e, aslında bu söylediklerine paralel olarak e, yağma sözcüğü de e, benim aklıma gelmişti. E, bu kelimelerle ya. ilgili düşünürken her türlü yani. Hı hı. Yani bir o sahile gelip e, birey, vatandaş, insan olarak neredeyse orayı yağmalayan, pisleten ya da başkalarının yaşama alanlarını bir şekilde bozan bir insan kitlesi. Bir de tabii ki inşaat yağması. E, sahillerde otellerin her tarafı doldurup gene e, halka ait alanın azalması. Evet. Bir de hani şey olarak da hani anladığım kadarıyla e, yasal sınırların dışına çıkma durumu da söz konusu olabiliyor. Yani nereden baksan Çanakkale hattından başlayan e, ve e, ayvalık, altınoluk işte Dikili'den işte İzmir'in e, kuzeyine kadar Neredeyse bütün sahil hattı yazlıkçılarla dolu, yazlık evlerle dolu, oteller Doğru. vesaire. Yani orada belki kanuna aykırı değil yazlıkçının orada yazlığı olması Tabii. ama... ...hep şey, burada mimariye girdik aslında sende onunla ilgili de kaynaklar vardı hı hı. ama... Ee, yani e, belli bir mimari planda yapılan yer sonra hep bozuluyor bahçelere de binalar yapılıyor kat çıkılıyor Hı -hı. ağaç kesiliyor derken e, güya dinlenmeye gidiyorlar dinlenmek de bir kelime belki bu bizimkilere evet. paralel ama şehre dönüyor. Bu evet. mekanlar. Ya ben şöyle bir düşünce planı çıkarmışım. Kelimemiz çok ya. Biraz da harf sırasıyla önüne bir içi koymuşum. Hı hı. Onunla ilgili nota aldıklarımı belki aklıma gelenleri paylaşabilirim. Şimdi... Hem İngilizce plaj anlamında dedik ama hem de bizde artık plajdan öte daha böyle züppece sosyeteye ait bir şey haline aldı <gülüyor> diye <gülüyor> konuştuk. Ee, bu biçlerde bir yapaylık olduğunu düşünüyor musun oradaki biç yaşantısında? <gülüyor> evet başından da kurduğum cümleyi tam yapaylık görüyorum yani işte diyorum işte hep böyle beyin şemalar var işte işte sürekli güneşlenen tipler. Belli kıyafetler Hakkı işte belli ya. bir müzik tarzı evet. yani salt eğlenceye dair bir görüntü illa eğleneceğiz yani evet. Hı -hı. Ee, hani dinleneceğiz i̇şte köpük banyoları falan vesaire köpük çok var? diskoda oluyor da ha, sen... <gülüyor> ama onun Ola türevleri olabilir. oluyor yani şeyde, bir şeyde biçilerde de ha. Plaj voleybolu aklıma geldi ama neyse hani beachten kaymadan bir de o beachlerdeki ben yapaylık sözcüğünü de e, düşünmüşüm hemen. E, bir kılık kıyafet var yani ben onu gece bir yere giderken giyer miyim çok şüpheli. Hani ayakkabısından e, bikinisine kadar o bikiniyle denize girilmez. Hı hı. Hani biz birçok sözcükle ilgilenirken e, gösterme, görünme. E, kelimelerine varıyoruz ya hı hı. bu beachlerde de sanki o kelime evet. çok öne çıkıyor. Şu şey aklıma geldi Tülyer bahçeleri. E, evet. Yani evet. böyle bir hani sen kaba bile piyasa hani piyasa evet. alana. Evet. <gülüyor> bu da aslında sahilin ve e, deniz tatiline gitmenin piyasası gibi sanki. Hı hı. E, belli bir yanma oranı. Hatta önceden <gülüyor> şeyde yanılıp e, ya gündem oluyor yani? bazılarının işte yanması nasıl yandı işte kapkara ha. kömür gibi oluyorlardı işte ...insanlarımızla Bazı öyle plaj güzelleri var tabii, tabii doğru tabii, yazın yani, adları yani. hep anılan... <gülüyor> Ee, böyle ben e, plaj güzeli bak güzel oldu <gülüyor> plaj güzeli <gülüyor> evet öyle değil mi çiçek atları başka şeyler vardır beachcomber diye bir kelime buldum e, Oxford sözlüğünde bu e, sahil boyunca yürüyerek e, ilginç ya da değerli taş ya da kabukları toplayan kişiye beachcomber deniyormuş Aa, çok iyi ben de çok hoşuma gitti çünkü hani, var öyle hevesle var ben de aslında özellikle datça yapalım büküne falan gidince çok güzel taşlar var orada orada bir taş beachcomber camlı topluyorlar. Benim bildiğim bir hanımefendi var hatta. Adada topluyor. E, cam artık bir dönüşüm geçiriyor ve Değil muazzam mi? Bir, cam. evet muazzam bir ee, görüntü oluşuyor. Bende de var da o kadar o hanım kadar toplamıyorum. Balıklarım var da onların Hı -hı. E, sularına koyuyorum. Ama ilginç geldi bana sırf bunun için İngilizcenin bir sözcük üretmiş olması bir evet. ada ülkesi de tabii. E, kıyı Kıyı biraz çok anlamlı bir sözcük aslında. Evet. Yani hem sadece deniz kıyısı gelmiyor akla. Onları hmm. herhalde TDK'de, evet, TDK'de falan başvuracağız. E, kılık e... kıyafet dediniz. Bunlarla ilgili bir türevler var. İşte mayolar, bikiniler, şortlar. Son dönemde işte... Parayolar. Haşemalar. Ha i̇şte doğru. Haşama var. İşte parayolar var. E, bu, bununla birlikte hani kullanılan malzemeler de var. İşte şezlong, şemsiye gibi. Doğru. İşte şnorkel gibi. Ha, doğru vücuda sürülen e, güneş ürünleri. Tabii tabii onun pazarlanma süreçleri var o da de, de, ayrıca bir konuşulacak güneş bir şey. Güneş yağı, güneş sütü, güneş, güneş. losyonu, güneşten koruma faktörü. var mi? Evet koruma Faktör. faktörü dediler hikayesi evet. var. Hep böyle plajla, kıyıyla, sahille paralel şeyler bunlar. Biraz denizle de öyle ama ben hatta hemen şeyi söylemek istiyorum. Sevgili dinleyicilerimiz biz bu alanlara girdikten sonra deniz sözcüğünü de bizden bekleyeceklerdir ama beklemesinler. Beklemeyin ama çünkü. <gülüyor> çünkü deniz o kadar geniş Zingin, ki evet. biz böyle deniz, güneş, gökyüzü gibi sözcükleri seçerek haftalarca gittiğimiz belki bir yayın dönemi yaparız demiştik Kerem'le. Neyse kıyıya dönünce e, tabii aslında gemi, ticaret, yolculuk e, gibi şeyler de akla geliyor. Hı -hı. Hatta böyle kıyı sınırları var oradan başka bir ülkeye geçiyor. Liman kentleri. Liman abi. kentleri. Liman sözcüğünü yapmıştık. Evet yapmıştık. İlk yayın dönemimizde merak eden dinleyicilerimiz açık radyo sayfasından bulabilirler. Meşhur sahiller var. İşte Copacabana gibi işte sarımsaklı plajları var bizde. Evet. Süreyya plajı var artık maalesef kullanamıyorum ama onun da hikayesi var. Çok da güzel bir hikaye. Hmm, sen dediğim mi o, o kültürü? var tabii bildiğimiz sahillerden, plajlardan. Evet dünyanın her yerinde. Bazı ülkelerde okyanus e, kıyısı oluyor o hı hı. yerler. Biz daha çok denize alışığız. Kumsal sözcüğü de e, aslında İngilizce'de hem beach hem sandal. E, Karşılanıyor. Benim aklıma hemen bu kumdan kaleler geldi. Bir de öyle bir grup var, değil mi? Evet. Evet, kumdan kaleler, çocukların yaptıkları. E, plaj e, da beach sözcüğüyle karşılanıyor demiştik. Ya yüzmek, yanmak, e, halk plajı. Eskiden bir moda kadınlar hamamı vardı. Öyle mi? Plajı hamam deniyordu, evet. Deniz hamamı deniyordu. Deniz hamamı. Onunla ilgili bilgi var bende. Var, var, var Hı -hı. mı? ile ilgili mi yoksa gene? Ha, yok deniz yok hamamı yok. ile. Hı -hı. Efendim, e, çağrışımlar bitmedi ama parçanın e, vakti geldi aslında. Cliff Richard'tan dinliyoruz, On the Beach. dancing on the beach See you, girl, you can go and get her Your troubles will be out of reach On the beach You can dance to a rock and roll On the beach Hear the bossa Nova played with soul On the beach You can dance, twist and shout On the beach Everybody hear me, come on out on the beach Come on, everybody, stop your feet On the beach You can dance with anyone you need Cause your troubles are out of reach the beach mm, This is fun mm, Won't you tell me I'm the one you're gonna dance with Yeah The one you're gonna dance with you on your feet on the beach you can dance to rock and roll on the beach hear the boss Nova played with soul. on the beach you can dance and twist and shout on the beach everybody hear me come on out on the beach come on everybody stop your feet on the beach you can dance with anyone you meet cause your troubles are out of reach on the beach Anladım sabah sabah evet. i̇yi. iyi iyi çok iyi <gülüyor> <gülüyor> kendimize <gülüyor> getirdi <gülüyor> evet. sakin şarkılar ben... pek tercih etmiyorum sabahları 94.9'da açık radit ve güreşe devam ediyoruz çağrışımlara da devam edelim işte sahil kıyı kumsal beach plaj kelimelerimiz devam ediyoruz Evet efendim ee, sahil eee Pek çok sözcüğü anımsatıyor. İngilizce'de shore, coast kelimeleriyle karşılanıyor. Fransızca'da côte, İspanyolca ve İtalyanca'da costa kelimeleri hmm. e, sahil anlamına geliyor. Burada da hemen şey düşünmek gerekiyor. Bizim e, belki de dili bilmeden e, söylediğimiz işte côte d'Azur aslında işte D'Azur sahile. İşte Costa Rica aslında e, Rika sahili anlamına hmm. geliyor. Evet. Sahil deyince Rıhtım da aklıma geldi benim sözlük olarak. Hmm. Ee, Rıhtımlar üzerinde filmi. Vardı değil mi? Marlon e Brando London muydu? Evet. Ee, e kazanın. Sahil güvenlik geliyor aklıma. Dizisi var hatta. Evet sahil güvenlik hatta ben o dizilerle ilgili de bir şeyler. Kara Şimşek'te oynayan Michael. Michael. Neydi? Knouffer, Knouffer bir şey. E Michael Knight. Knight dedi Ömer. Evet. teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Kayıtta Ömer var. Evet. David Copperfield diyeceğim demeyeyim. David Hasselhoff. Ee, evet. evet, evet Oynayan. Evet, doğru evet. uzun. O mu oynuyordu sağ Güvenlik'te? O da oynuyordu. Evet. Bir de şey vardı böyle e, böyle büyük göğüslü bir e, hanımların oynadığı Hacan Kurtaranlar işte, denize koşuyorlar. Gali, o, Yok o, canım. O, o, o diziydi. Evet. Ömer o muydu? Bir de böyle seksi hanımları e, konu alan Sahil güvenlik. güvenlik. Ha hepsi evet, aynı. Bu bu tür sahil ve plajda geçen e, şey dizilerde e, dikkat çeken bir şey oluyor aslında. Sanki böyle hani genç ve diri vücutlar işte, mayolar bikiniler, biraz cinsellik, biraz işte spor falan hepsi bir arada. Bu konsept için sahilli bir dizi <gülüyor> yapalım <gülüyor> şeklinde. Efem sahil Doğru güvenlik aklısın. deyince Can Kurtaran geldi aklıma ama Can Kurtaran sanki hala biraz Amerikan vari bir şey gibi. Bizim sahillerimizde ne kadar can kurtaran var ki belli oteller dışında. Can kurtaran deyince benim aklıma dışında. semt geliyor. Erol Taş'ın <gülüyor> Tabii ama o da deniz kıyısında <gülüyor> ayrıca evet. bir semt var. Ee, sonra benim hep yine bu sahil lokantaları, sahil kasabaları, köyleri, balıkçılar, işte oltalar, sandallar tamam. falan gibi. Ee, bir de bütün bu konuştuklarımızdan vardığımız sözcükleri bir anımsayıp artık anlamlara geçebiliriz. Tatil. Güneşlenmek, yazlık, dinlenme, güneş, dinlenme, huzur, huzur gürültü, Şu kaos, kaos evet. yağma, hı hı. E, okyanus, deniz, ada. E, Tabi e, sürekli oranın ahalisi olmayan belli mevsimde oraya giden kişiler için de turist ya da yazlıkçı sözcükleri. Bir de benim en son tsunami de geldi aklıma. Hı. İşte böyle. Etimolojiye bakalım. Hemen. Bakalım artık. Nişanyan sözlük. Kıyı, eski Türkçe kıdı. Kenar sözcüğünden evrilmiş, eski Türkçe sözcük yani kıdı sözcüğü de eski Türkçe kıt kesmek fiilinden... eski Türkçe de artı lg ekiyle türetilmiş. Hmm. İngilizce shore deniz kıyısı, e, şiirde kesmek anlamı var. Hmm. Birbirinden. Evet. Fransızca edemiş. bord işte kıyı demek. Hint Avrupa dilinde ise bir hert diye okunuyorsa dedim kesmek anlamı da var. Kesiyor tabi doğru. Evet. Değil mi? Kumsala bakmış nişayen, Türkiye Türkçesi kum ile Türkiye Türkçesi sal, yassı yer, düzlük sözcüklerinin bileşiğidir demiş. Bir daha söylesene. Türkiye Türkçesi ile kumun, kum, Hı -hı. Türkiye Türkçesi sal yani yassı yer, düzlük sözcüklerinin bileşiğidir demiş. Ha, i̇yi e, oldu, hiç öyle bakmamış olaya, değişik evet, biraz. Evet. Plaj, Fransızca plaj, deniz kıyısında bulunan kumsal anlamını içeriyor. E, İtalyanca da aynı. E, e, plaj, İtalyanca piaggia sözcüğünden ha. türüyor. Piaggia ise eski Yunanca placia yamaç kıyı sözcüğünden alıntı. E, Plagia ise eski Yunanca plagos yani yan yamaçta eteği sözcüğünün dişilidir. ...diyor Nişanyan'da. Tabii değil mi? Arapça ve Fransızca gibi dillerde... ...dişi ve erkek sözcükler var. Ee, doğru. Nişanyan'da bunlar var. Etimolojide neler var? Ee, İsmet Zeki etimolojisinde... E, kıyıyı e, ...aslında kıy... E, ...çok kullanılan bir eski Türkçe... E, ...köküne... ...ı eki gelmiş olarak görüyoruz. E, ama... E, çeşitli türkçelerde farklı farklı e, bu kıy birbiriyle çok alakasız anlamlarda kullanılıyor hı hı. E, bizim kullandığımız anlamdaki 14. yüzyıl eski anadolu türkçesinde e, karşımıza çıkıyor hatta bir e, alıntı da var e, hafız olur han kıyında oturur ee, kanka aşktan diler ise götürür yani hafız olup han kıyısında oturur Hı -hı. hangi aşkı isterse gönlü onu alır götürür anlamlı bir şey ee, kıyı kökünden türemiş dediğim gibi çok sözcük var ee, yani işte diyelim maydanoz kıymaktaki de Hmm. kıymak, canana kıymak, işte paraya kıymak, çok kıyıcı bir tip olmak, hmm. kıym, bunlar birbiriyle paralel ama hani yok etme. Bayağı kurtarıcı yakın. bir fiil yani aslında evet. bir yandan. kıyak çok kıyak bir adamdı falan ee, bir de sonra bizim bildiğimiz e, sahil anlamında kıyı ama bu kıyı tabi şey bir nesnenin uçlarını sınırlarını belirlemek için kullanılan sözcük senin söylediğin gibi bu kesme ayırma anlamından gelen çünkü mesela ormanın kıyısı da diyoruz işte uçurumun kıyısına geldi diyoruz hmm. hem mecazi hem sözlük Yaşamın anlamda evet tehlikenin kıyılarında falan hmm. şeklinde gidiyor ee, İsmet Seki Eyüboğlu e, kumsalı da e, bir kum kökü var o zaten salsel Türkçe'de çok kullanılan bir ek gelmiş. E şöyle bir açıklama yapılmış. Şimdi Grekçe'de koma diye bir sözcük var. KH yan yana gelen bir koma gibi. Hı -hı. Latincede de humus. Bunların ikisi toprak yığınıymış. Hı -hı. E bu koma ve humusa benzediği için kum oradan gelmiştir gibi bir tahmin yürütüyor. Hı -hı. Ee, ama eski Türkçe'de kum köklü sözcükler e, farklı anlamda bizim kullandığımız sahildeki kum gibi değil çünkü. Hı hı. E, plaj için senin söylediğin bu e, Fransızca'daki işte e, plage kullanılıyor ve ona paralel başka sözcükler. Sahil, Arapça gene sahil sözcüğünden geliyor. Soyulmuş, susuzluktan kurumuş yer, deniz kıyısı ya da yalı anlamlarında kullanılıyor. Hı. Böyle. Güzelmiş efendim. Aydınlattınız bizi. Teşekkür ederiz. Ne demek? Türk Dil Kurumu'na geçiyoruz ama vaktimiz kaldı mı? En... Bence hafta erteleyelim. Öyle mi yapalım? Tamam. Evet, herkese iyi haftalar dileyelim. Evet, gene <gülüyor> sahilde buluşacağız haftaya Görüşmek sevgili güzel. dinleyiciler. Hoşçakalın.